Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Isparta İdare Mahkemesi Salda Gölü'nde Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı yetki yönünden reddetti. Ayrıca dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatılar ve altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi hakkında Yeşilova sakinleri tarafından Ağustos ayının başında dava açıldı. Isparta İdare Mahkemesi 31 Temmuz'da yapılan ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenen davayı yetki yönünden reddetti. Ayrıca dava dosyasının Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. İdari yargının görevli olduğu konularda yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderileceği hatırlatılan kararda da şöyle dendi. Bakılan davada uyuşmazlığın 2577 sayılı yasanın 34. maddesinde belirtilen imar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskan gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasından veya bunlara bağlı her türlü haklara ilişkin olmadığı yapılacak olan ihaleye ilişkin olduğu tartışmasız. Bu nedenle iş bu davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı kanunun 32 taksim 1 maddesi uyarınca İhale onay işlemini tesis eden TOKİ başkanlığının bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğu sonucuna varılmış. 2577 sayılı kanunun 15 Taksim 1A maddesi uyarınca davanın yetki yönünden reddine bu karara karşı temiz istinaf yolu kapalı olduğundan dava dosyasının bekletilmeksizin yetkili Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir dendi. Bakalım bu dava yapılaşma başlamadan sonuçlanacak mı? Türk Deniz Araştırmaları Vakfı TÜDAF tarafından hazırlanan Türkiye Denizlerini Keşfedelim sergisi 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerle buluşacak. Sergiye New York Birleşmiş Milletler Binası ev sahipliği yapacak. Denizlerdeki plastiğe dikkat çekmek amacıyla başlatılan Denizi Şansa Bırakma kampanyası kapsamında Türkiye Denizlerini Keşfedelim sergisi Türkiye'nin dört denizini temsil eden 34 resimden oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin himayesindeki sergi, aynı zamanda hükümetler arası açık denizlerin korunması ve yönetimi konferansına da denk getirilerek daha çok delegenin sergiyi gezmesi ve Türkiye denizleri hakkında bilgi alması amaçlanıyor. Tüdaf durmadan ve aktif bir şekilde çalışıyor. Türkiye'de İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve 2 yıldır faaliyette olan yeni rüzgar türbini Kanada üretim tesisinde 500. rüzgar türbini Kanada üretildi. Türkiye Avrupa ve Asya dahil olmak üzere dünya genelinde artış gösteren rüzgar enerjisi talebine yanıt vermesi amacıyla üretilen 500 kanadın toplamda yaklaşık 500 megawatt kapasitede enerji üretecek kadar rüzgar toplaması bekleniyor. Bu da Türkiye'deki yaklaşık... 680 bin evin enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek bir enerji kapasitesine denk geliyor. Şu anda Bergama tesislerinde %26'sı kadın olmak üzere 450 personel çalışıyor ve bu rakam 2020'de 700'ün üzerine çıkacak. Bergama fabrikası aynı zamanda yerel rüzgar çiftliklerine kanat temin ederek ve nitelikli işler yaratarak hızla büyüyen Türkiye rüzgar endüstrisinin ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Yenilenebilir enerji demek İstihdam demek. Brezilya'dan gelen haber arılarla ilgili kimyasal tarım ilacı tartışmasını tekrar gündeme getirdi. Ülkenin güney eyaletlerinde yılın ilk aylarında yarım milyar arının öldüğü, ölümlerin tarımda kullanılan ve kanserojen maddeler içeren kimyasallar ve bunların yol açtığı hastalıklar nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. İçeride kimyasal tarım ilaçları arılara zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından Nisan ayında yasaklanmıştır. Brezilya Federal Bölgesi Arıcılık Derneği Başkanı Alberto Bastas, tüm bu arı ölümleri zehirleniyor olduğumuzun bir işareti dedi. Bloomberg'de yer alan habere göre de Brezilya Tarım Bakanlığı ülkenin hektar başına kullanılan tarım ilacında dünya genelinde 44. sırada olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Brezilya'da tarım ilacı kullanımı 1990 yılından 2016 yılına kadar geçen sürede %770 arttı. Greenpeace'te Brezilya'da kullanılan tarım ilaçlarının yaklaşık %40'ını aşırı zehirli, %32'sinin ise Avrupa Birliği'nde yasaklanmış kimyasallardan olduğunu açıkladı. Öte yandan hükümet bu yıl rekor düzeyde yeni kimyasal tarım ilacına da onay verdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı 2018 yılında 15.018 tarım ilacı nedeniyle zehirlenme vakası olduğunu belirtmiş ve bunun muhtemelen Gerçekleşenin de altında bir rakam olduğunu açıklamıştı. Tarım ilaçları için lisans alan şirketler arasında dev şirketler var. Brezilya'nın Sağlık Denetim Otoritesi Anvisa'nın en son gıda güvenliği raporuna göre ülkeden alınan örneklerin %20'sinde izin verilen düzeylerin üzerinde tarım ilacı ve izin verilmeyen tarım ilaçlarına rastlandı. Birçok ülkede yasak olan ve Brezilya'nın da en çok satan glifosat adlı tarım ilacı kimyasalının ise bu testlere dahil bile edilmedi belirtiliyor. İzmir'de 3 gün süren yangın üzerine bir imza kampanyası başlatıldı. Change.org Taksim Menderes'i ağaçlandırıyoruz. internet sitesindeki kampanyaya daha şimdiden 75 binin üzerinde insan imza vermiş. Change.org Taksim Menderes'i ağaçlandırıyoruz. İklim krizine, yangınlara karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.